Dua etmek isteyip edemediğinizi hissettiğiniz oluyor mu hiç? Kuvvet isteyen bir şey değil mi dua? Kuvvet, kudretin bir cilvesidir. Kudret Allah'a bakan yanı, kuvvet bize bakan yanı. Onu da söylemek istedim yani. Risal Nur'da tam bir tabirle geçiyor. Kuvvet de sadece kol kuvveti değil. Ressamı görürsün ne kadar kuvvetli bir sanatım var dersin. Şimdi dua etmek isteyip o kuvveti bulamadığın oluyor bazen. Yakalayamıyor insan. Bazen antrenman yapmak istersin, salona girersin. O ağırlıkları kaldırabilecek kuvveti kendinde bulamazsın. Onun gibi yani. Diyorsun ki ne güzel ya. Birileri bana Rabbim'den bahsetti. Ben de bir iştahlandım. Şöyle eve gitsem, namazımı kılsam, Kur'an'ımı okusam, elimi açıp şöyle sabahlara kadar Rabbime yakarsam, ondan sonra dizi izlerken buluyorsun kendini. Neden öyle oluyor? Çünkü İman ne kadar şiddetliyse dua o kadar şiddetli olabilir. Yani dua neye bağlı bir şey? İmana bağlı bir şey. Bir insanın imanı ve iman sistemi oturmadan duası kuvvet bulamaz. Dua sistemi de oturamaz. Ben bunları anlatırken Risale-i Nur gibi bir imani eserde dua bahsi neden bu kadar çok geçiyor? Bunu da düşünebiliriz. Şimdi biz velev yer yer dua ediyoruz. Genelde hangi hale düşünce dua ediyoruz? İhtiyaç haline. Bizim duamız şu değil mi? Allah'ım nokta nokta nokta ver. Genelde kalımız bu. Pastaneye gidiyorsun. Tezgahtara ne diyorsun? Kardeşim. Poğaça ver, kardeşim profiterol ver, kardeşim ekler ver. Yani ettiğin dua tezgahtarla konuştuğunu aynı mantıkta sipariş verir gibi dua ediyorsun. Allah'ım onu ver, Allah'ım bunu ver, Allah'ım şunu ver. Şimdi böyle bir dua imanı tatmamak, Allah'ı tanımamaktır. Ne kadar problemli böyle bir dua? O zaman bir de işin şu kademesinden de düşünmek lazım. Dua imanla doğru orantılıysa dua etmek bir de nasip işi o zaman. Bir adamın imanı olacak, nasibi olacak ki tam vaktinde o duayı Allah ettirebilsin. Bazen insanın aklına gelir, o duayı etmeye üşenir. Belki Allah tam kabul vaktinde o duayı ettirse o işi olacaktı. Ama neden ettirmiyor? Demek üşendiriyor ki iman noktasında problem var, o dua cihetinde de bir nasipsizliğim var. Yani Allahu an onu sana vermek istemedi demek. Bak dua ile ilişkiler bağlanıyor. Bir hadiste şöyle geçiyor. Eğer Allah bir kulu severse, dua edişini dinlemek için onu bir sıkıntı ile sınar diyor. Şimdi çok meşhur dualar biliyoruz biz. Eyüp Aleyhisselam'ın duasını biliyoruz. 70 yıl saadetli bir ömür yaşıyor, 16 yıl hasta kalıyor. 70 yıl sonra saadetli bir ömre tekrar Allah nasip ediyor. 16 yıl boyunca akıllara zarar hastalıklar geçiriyor. Böyle bir zamanda Hazreti Eyüp dua ediyor. Rabbim Allah'ın en sevgili kulları değil mi peygamberler? Yusuf aleyhisselam kuyunun dibinde Allah sevdiği bir kulunu neden böyle inlettiriyor? İnsan sevdiğine sıkıntı verir mi? Az önce de hadiste diyor ki Allah bir kuluna duasını duymak isterse sıkıntı verir diyor. Demek ki bizde mantık cihetinde bir problem var. Sıkıntı demek bizim bildiğimiz sıkıntı değil. Dua da bizim bildiğimiz dua değil. Çünkü gerçekten Allah haşa. Zulmediyor gibi gözüküyor ya. Kula sıkıntı veriyor ki dua etsin diye. E şimdi kul şunu demez mi? E verme ben öyle dua edeyim der. Biz çok severiz öyle düz Toptancı mantık böyle. Şimdi ben hastayken, ameliyattayken falan bir dua ediyorum böyle. Ciğerim de böyle ellerini açmış benim yanımda oturuyor. Ya Rab! Ya Rab yardım et Ya Böyle ciğerden ciğerden. Diğer günler nasıl oluyor? Namazı bitirdin, tesbihatı bitirdin, tam dua edeceksin. şöyle de telefon şöyle yazarken bu da böyle. <gülüyor> duayı da böyle ediyoruz. Allah'ım onu da versen iyi olur aslında. Amin. Böyle ediyoruz duayı. O zaman sıkıntıyla duanın kalitesinin de bir ilişkisi var yani. O zaman Risal-i Nur'dan okuyalım. Ama Risal-i Nur'daki cümlelere dikkat etmezseniz vallahi manasız kalıyor ya. Hikaye gibi kalıyor yani. Risal-i Nur'daki cümleleri anlamaya birlikte çalışalım. Sen o cümleyi bir yıl sonra daha güzel, daha farklı şekilde anlarsın. O yüzden lütfen okumayı da ihmal etmeyelim. Buyur. Bismilhi Subhanuhu. 23. söz, birinci mebhas, 5. nokta. İman duaya bir vesileyi iyi olarak iktiza ettiği. Bekle. İman neyi iktiza ediyor? Dua. İmanla duayı bağlamak zorunda kaldık mı şu an? İman ayrıdır, dua ayrıdır diyebilir misin? Diyemezsin bak. Önce bir meseleyi anlayalım. Bir avucun içerisinde. imanla dua yan yana bulunuyor. Ayırma imkanımız mevcut değil. O zaman imanla duanın ilişkisi var. Devam. ''Ve fıtratı insaniye, onu şiddetle istediği gibi...'' Şimdi bir dakika benim fıtratımda su içme gereksinimi var mı? Var. Hatta zorunluluk, zaruret yani. Ben su içmesem ne olurum? Ölürüz. Yemek yeme aynı şekilde var mı? Var. Oksijenli solunum aynı şekilde var mı? Var. Bunlar benim fıtratımın gereği mi? Şimdi buradaki iddia diyor ki aynı şekilde dua senin fıtratında, genetiğinde var. Sen dua için yaratıldın demek ya. Şimdi biri dese ki ya kardeşim ya sen su içmesen ölürsün. Fıtratının gereği sen su için yaratıldın. E doğru. Biri dese ki ya kardeş sen yemek yemesen ölürsün. Fıtratın gereği yemek için yaratıldın ya. Bir jiyette bu da doğru. Şimdi biriz bize diyor ki kardeşim sen dua için yaratıldın diyor. O zaman ben zıttını sorayım. Dua için yaratıldığım nereden? Belli? Dükkan açman gerekti. Sermaye ne kadar? Sıfır. İhtiyaç ne kadar? Yüz bin. Ne yaptın o zaman? Birileriyle konuşma ihtiyacı hissettin. Bizim dua için yaratıldığımız nereden belli? Dua bir konuşma mı? Dua bir yakarış mı? Dua bir yakınlaşma mı? Dua bir talebi arz etmek mi? Evet. Benim sermaye ne kadar Sinan? Sıfır. Peki benim ihtiyacım ne kadar? Şedid, sonsuz, kainattaki atoma dedince ihtiyacın var mı? Var. Haydi bakalım şu dünyaları çevirmese bu Mehmet ne yapacak? Haydi bakalım şu oksijenin dengesi aynı böyle devam etse şu Mehmet ne yapacak? Haydi bakalım aldığı ekmek hücrelerime 96 bin kilometre damal yolunca ulaşıp beslemese bu Mehmet ne yapacak? Peki bunları yaptırabilecek bir sermaye var mı bende? Yok. Sermayem sıfır. İhtiyacım sonsuzsa demek ki ben bir yerlere müracaat etmek zorundayım. İhtiyacımı karşılayabilecek bir zatı bulmak zorundayım. Bütün taleplerimi ondan istemek zorundayım. Bunun adı da dua zaten. Düşmanlarım ne kadar? Hadsiz düşmanlarım var. Güneş bu tavrına devam etmese benim düşmanım olur. Yok oluşumuza sebep olur. Denizler köpürse başımızdan aşağıya alsa benim düşmanım olur. Yok oluşuma sebep olur. Ne kadar düşmanım var? Hadsiz düşmanım var. Ne kadar kuvvetim var? Sıfır kuvvetim var. Hadsiz düşmana karşı sıfır kuvvetin varsa birilerinden yardım istemek zorundasın. Bunun adı dua işte. Senin fıtratında, acizliğinde dua böyle buram buram yaratılmış halde kainattaki ahvalimiz, tavrımız, bulunduğumuz durumlar bizim dua için yaratıldığımızı gösteriyor. Sen de hiç sermaye yok ama talep ve istek nasıl? Sınırsız. Kimden isteyeceksin? Canım çay istedi, çayım yok. Kimden isteyeceğim? Çayı veren kardeşler isteyeceğim. Karnım acıktı, alarmı verdi ama ya ekmeğim yok. Kimden isteyeceğim? Fırıncıdan isteyeceğim. Bak beni... Birisiyle muhatap etmeye zorunlu kılıyor bu. Sıfır sermaye, sonsuz ihtiyaç seni birileriyle muhatap etmeye zorunlu kılıyor. İşte o bir zat ile muhatap etmenin adı da duadır kardeşim. Bunu devam edelim. Cenabı Hak dahi duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealinde. Gülme ya be ü biküm rabbi levle dua üküm ferman ediyor. Bak şimdi garip bir olay var ortada. Asker ben senden gelsem günde üç kez çay istesem tamam abi der verirsin. 3 dakikada bir istesem Saniye üç tane istesem? Verememeyi bırak kardeş bardağı kafamıza vurursun yani sen dalga mı geçiyorsun diyor. Parasıyla kafeden alamazsın böyle bir şey Adam sınırlı bir yerden sonra ne yapar? Abi yeter der ya. Sen dalga mı geçiyorsun bizle der yani. Abi parasıyla değil mi? Paran da senin olsun. Rezil adam der kovar kafeden seni ya. Şimdi bir insandan iki tane üç tane bir şey istediğinde çekinirsin. Çoğu zaman isteyemezsin yani. Benim otobüste zile basar mısınız diyemediği için ilk kim <gülüyor> zile basarsa orada inen arkadaşlarım var. İnsan ihtiyacını istemeyi çekiniyor. Şimdi bir de Allah canı binden bak. Diyor ki benden istemezsen senin hiçbir bir ehemmiyetin yok diyor. İnsanla farka bak görüyorsun değil mi haşa? Tam burada bütün duygusallığınızı kenara bırakmanızı rica ediyorum ben. Allah neden benden istemezsen bir ehemmiyetin yok diyor. Sen Musab'a diyorsun ki kapıdan çıkmayı benden istemezsen sen benim oğlum değilsin diyorsun. Seni tanıma olayı var. Efendimiz aleyhisselamın hayatında tam bu hususiyet var. Cübbe giyerken dua ediyor. Cübbeyi çıkarırken dua ediyor. Adım atarken dua ediyor. Tuvalete girerken hususi duası var mı? Var. Biz biliyor muyuz bunu? Biliyoruz. Biz zannediyoruz ki ya evet yani bu kadar fazla dua ediliyor. Bu da çok güzel bir şey. Başka bir sır var duada. Biz sadece ihtiyacımız zamanı dua ettiğimizde hal şöyle oluyor. Allah'ım bunlar zaten benim ama şu benim değil. Ya Rabb sen bunu da bana ver. Var olan şeyleri değil olmayana dua ediyoruz. Neden? Var olanı bizden biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselam ise var olan olmayan ne varsa tamamını Allah'tan bildiğinden... Yani tevhid meselesini tam bildiğinden, yani imanı ekmel noktada olduğundan dolayı her şeyi dua ediyor. Bizlerin ise imanı nakıs olduğundan, hastalıklı olduğundan, tevhid meselesi oturmadığından. Bizde olanları bizden, bizde olmayanları Allah'ım sen onu verirsin ama benimkiler zaten bunlar benim diye bir ukalalık ettiğimizden dolayı her şeyde dua edemiyoruz. Etmiyoruz demiyorum Sefer, edemiyoruz diyorum çünkü imanla alakalı bir şey. Allah Resulünün her şeyde neden dua ettiğini anladın mı? Bu bir tevhidin gereği. Eskiden duyduğumuzda şöyle diyorduk. Haşa böyle olayı anlatabilecek başka tabir bulamıyorum da düzgün anlatmaya çalışıyorum. Aa ne güzel ne mübarekler her şeyde de dua ediyorlar. Olay o değil olay tevhid meselesi. Her şeyi ondan bildikleri için her şeyde ona dua ediyorlar. Sahabe efendilerimiz için ne diyorlar? Bir ayakkabı bağcığını arama hususunda bile dua ediyorlardı diyorlar. Eve girip evden çıkarken dua ediyorlardı. Birbirlerini her gördüklerinde dua ediyorlardı. Şimdi soruyorum biz yemeğe besmeleyle ile yaşarken duayı unutuyor muyuz? Unutuyoruz. Demek nerede problemimiz var bizim? Tevhid ve imanda problemi olan Allah'a yakarmayı, konuşmayı, bildirmeyi, rapor sunmayı yani dua etmeyi ihmal eder, unutur. Bizim ehemmiyetimiz, ''Ya Rab seni hatırladım ve ben bu her eşyada ancak sana güveniyorum.'' Diyebileceğimiz duanın yansımasıdır. Başka hiçbir şey değildir. Ehemmiyetimiz bu kadar. Hani az önce tevhide çok zarar veren bir şey söyledim. Biz iş bölümü yapıyoruz dedi. Bunlar zaten benim. Var olan tablet için Allah niye dua edilir diye düşünüyoruz. Haşa. Sanki şunun demiri, süpernovaları Allah böyle dünyayla döve döve o yaratmamış da demirini bilmem ne firması çok güzel yaratmış. Haşa. Şimdi biz elimizde var olanlar için problem yaşamıyoruz. Ne için problem yaşıyoruz? Allah şu modeli de ver, Allah'ım şunu da verdi. Ama bunlar için dua etmemek benim tevhidime zarar veriyor. Bir de bazen şöyle yapmıyor muyuz? Ya ben her şeyi denedim de bundan sonraki işimiz Allah'a kaldı. Olan işlerini kim hallediyordu? Başka bir yaratıcıyla sözleşme mi var yani? İşimiz Allah'a kaldı ne demek? İfade şirk kokuyor ya. Bu kadar zararlı bir ifade olabilir mi? Abi ne yaptın o ev meselesini? Ya işimiz Allah'a kaldı ya. Adamla uğraş uğraş olmuyor. Yani adamla uğraş uğraş olsa sen yapıyorsun. olmayınca yardım noktası lazım olunca Allah yapıyor öyle mi? Şirk değil de nedir bu ben soruyorum sana. Buralardan başlıyor işte işler. Biz zannediyoruz ki ya abi bu da önemli mi ya? Devam edelim mi okumaya? Hem üd'uni estecibleküm. Bana dua edin. Size cevap vereyim, Emre diyor. Ne diyor ayet? Duaya cevap. Duanı kabul edeyim, hayır. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var, ifade ediyor. Bak, dua ediyoruz, kabul olmuyor. Desen diyor Üstad Hazretleri demek diyen birisi var. Bak burada bir problem var. Ne oluyor biliyor musun? Adam dua ediyor ama duanın mahiyetini bilmiyor. Kabul olmadığı gibi zannediyor. Bir daha istiyor, olmuyor. Bir daha istiyor, olmuyor. Bir daha istiyor, olmuyor. Oradan tam şeytan vesveseyi veriyor. Demek senin işten biri yok. Ne gitti? Duadan iman gitti. İmanla duanın ilişkisi oluyor mu? Şimdi ben da merak ediyordum. Diyordum ki. Ya bu Risale-i Nur iman hakikatlerini anlatan bir eser diyordum ya. Yani Risale-i Nur'da duanın bu kadar geçmesinin önemini anlayamadım diyordum. Bir gün bir adamla tanıştım. Muhabbet ediyoruz. Adam istim dedi. Evet. Niye atayistsin dedim? E, ben dua ediyorum. Allah bana cevap vermiyor ki inanmıyorum ona dedi. Haşa. Duayla imanın ilişkisini ölçüdeymiş. Orada anladım. Devreye giren kim? Her yatan şeytan. Ne diyor? Bak cevap vermiyor zaten. Biri olsa cevap verirdi. Tam orada ne düşürüyor? Vesvese düşürüyor. Profesyonel görüyor musun Allah muhafaza. Devam edelim mi? El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Şimdi bunu da ayırmak lazım. Ayette cevap veririm diyor, kabul ederim demiyor. Seyfetullah şunu ister misin benden? Hayır veremem. Şu an sana cevap verdim ama kabul etmedim. O zaman cevap vermek ayrı bir şey. Kabul etmek apayrı bir şey. şey yani veznedar memur mu? Tamam sen onu mu istiyorsun? şey yani sen ne yapıyorsun Allah'a? Nereye koyuyorsun ya? Senin bir şey isteyebilmen için seni yaratması lazım. Sen o kadar ufaksan, o kadar küçükken hala bir şeyler talep etmeye iştahında bulunuyorsun. Vermedi diye bir de trip atıyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Devam. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Şimdi Allah cevap verecek, kabul etmek, aynısını vermek, vermemek, ileride daha güzelini vermek, bunları kabul etmenin çeşitleri. Vermeyerek ahirette vermek, kimisine göz vermiyor, ahirette görün bakalım onun karşılığında neler verecek yani. Bu şimdi vermek mi oluyor, vermemek mi oluyor? Biz onu tam o şekilde göremiyoruz yani. Demek Allah'ın bizim dualarımızın karşılığında... Bir de hikmet meselesi var. Aynıyla verebilir mi? Verebilir. Farklısını verebilir mi bu daha güzel diye? Verebilir. Şimdi vermeyip daha ileride daha güzelini, daha kemalini verebilir mi? Onu da verebilir. Şimdi hiç hayatınızda yaşamadınız mı? Abi yıllardır Allah'ım bana bunu ver diye dua ettiğim olayın olmadığı için şimdi yıllardır şükrediyorum diye. Tanımadınız mı? Üniversitede kaç tane hikaye var? Abi az kalsın evleniyorduk. Sonradan gözüm açıldı. Hiç bana göre değilmiş. İki yıldır dua ediyordum Allah'ım ne olur bana ver, ne olur ver diye. Şimdi 20 yıldır şükrediyorum iki ki bana vermedin, iki ki bana vermedin diye. Diye. O zaman biraz sabretsen demek olayın hikmetli kısmı nasıl onu da anlayacaksın. Şimdi şöyle gerçekleri kabul etmemiz lazım. Biz ahiretimiz için ne hayırlıdır onu bilemediğimizden öyle dua edemiyoruz. Biz nasıl dua ediyoruz? Nefsimiz ne istiyorsa öyle dua ediyoruz. Allah'ım bunu da istiyorum, bunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Ama o isteklerin senin ahiretini yok edecek. Olsun Allah'ım ben onu da istiyorum. Şimdi bize vermeyerek acımış merhamet etmiş oldu. Yani duanın karşılığı, cevabı da bize kalsa, biz ahiretimizi helak ederiz. Bu bir gerçek. Devam edelim. Mesela, hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim, bana bak. Hekim ne demek? Hikmetle davranan demek. O yüzden doktorlara hekim denir. Sebepleri, faydaları, hayırları gözeterek iş yapana hekim denir. Devam. Mesela, hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim, bana bak. Hekim Lebbeyk der, ne istersin? Cevap verir. Çocuk, şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binayen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Bir tane çocuk hekimin yanına gidiyor doktorun yani. Doktor bana şu ilacı ver diyor. Çocuk doktordan nasıl bir ilaç ister? Tadı güzel, kokusu güzel, portakallı olan, rengi güzel, şekli güzel. Biz küçükken ablam bu bebe aspirini var ya ondan avuç avuç yutmuştu şeker diye. Niye onu yuttu? Çocuk onu ister. Mesela bizim ecmel bazen ateşi çıkıyor. O şurubu içmiyor. Niye içmiyor? Çünkü o dondurmaya benzemiyor. Peki doktor o çocuğun istediği ilacı çocuğa verse? Bak hekime aykırı oldu değil mi? Hikmetli bir iş olmadı. O çocuk da kaldırdılar hastaneyi öldü. Aile ne yapar o doktor? Ne der? Sen hekim değil misin? Niye çocuğun iradesine bırakıyorsun bu ilacı der mi demez mi? Der değil mi? Bizim de nefsimiz aynı o çocuk gibi. Bize ahirette zararlı mı, faydalı mı? Umurumuzda değil. Allah'ım bunu ver. Niye? Rengi güzel. Allah'ım bunu ver. Niye? bunu? tadı güzel. Allah'ım bunu bana ver. Niye? Ben bunu izlemeyi çok seviyorum. Demek. Allah Azze ve Celle bizim gönlümüze bıraksam, o hekim örneğindeki çocuk gibi halimiz bedbaht olacak, ahiretimiz belki mahvolacak, perişan olacak. Biz isteklerimizin bir çoğuyla ahiretimizi helak eder vaziyetteyiz. Bilmiyoruz hangisi ahiretimize yarıyor, hangisi yaramıyor diye. Allah bu kadar merhamet ediyor, ahiretimizi yakmayalım diye vermiyor bazen ya da daha iyisini veriyor ya da daha ileri zamanda farklı şekilde veriyor. Ne yapıyoruz? Vermeyince daha aşağı Allah'ı inkar etme yoluna gidiyoruz. Ne diyor bak? Allah yok diyor. Niye yok? İstediklerimi vermiyor ki diyor. Haşa vazifeli memuru gibi düşünüyor Allah yani. Şura bakar mısın? Hiç bunun altında hikmetler nedir, olaylar nedir hiç kazayım yok devam. İşte Cenabı Hak, Hakimi Mutlak, Hazır, Nazır olduğu için Abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Bir dakika bu cümlede yakaladığınız iki kelime. Ünsiyetle vahşet birbirinin neyi? Zıttı. Vahşet, kainattaki her şeyin hangi elden çıktığını bilmemek ve bunun akıbetini bilmemek bununla duyulan korku. Ünsiyet, kainattaki her şeyin sahibinin bir zat olduğunu bilmek, karşına ejderha çıksa sahibini tanıdığından dolayı Gönül rahatlığıyla ona mukabelede bulunmak. Dua hangi sağlıyor? Ünsiyet, vallahi sağlıyor ya. Böyle korku duyduğunuz anlarda, gece böyle gözyaşlarıyla dua ettiğinizde yahu beni bir işten var, hatıratı kalbimi duyan var diye rahatlayıp, ey Mehmet dert etme ya. Kainat on eliyle dönüyor. Sen üzül yine, sen ağla, sen dua et ama bu hallerde de bir hikmet var. Allah o hikmetleri gösterecek demiyor musunuz geceleri? Bu ne olacak? Bu hal ne olacak? Bu niye olacak? Vahşet hali tek bir elde temerküz ediyor ve vahşet ünsiyete dönüyor. Ya Mehmet sen yine dua ne et, sen yine ağla, sen yine yakarmana bak ama bunların her birisi bir Allah'ın elinden dönüyor. Madem olanlardan ve başına gelenlerden o Allah'ın haberi var, sen neye darılıyorsun? Sen neye gönül koyuyorsun? Sen neye kırılıyorsun? Hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, Arif anı seyreyler, Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret, içlerine girme. Otur köşede Rabbinin nikmetlerini seyret ama sabret. Senin çocuk nefsinin bir dakika içerisinde lollipop şeker istemesi gibi sabırsız davranma. Sabr inde sadmetul ula. Sabır olay anında gösterilendir diyor Efendimiz Aleyhisselatu vesselam. Allah Allah. Olay anında. Yoksa o sabır değildir. Sabretmeyene hikmet göstermek hikmet değildir. Devam. Fakat insanın hevaperestane ve heveskaranane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i rabbaniyenin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Yani zaman zaman vermesi rahmet, zaman zaman da vermemesi aynı rahmettir. Ama bizim çırpınışlarımız rahmeti İtham altında bırakmaktır. Allah'ım bak ne vereceğini haşa bilmiyorsun. Tekrar söylüyorum bunları vermek bana zorundasın. Gibi kalaca tavırlarımız bize zarar verir. Şimdi ben ameliyata geçsem. Doktor da Neşter'le beni kesmeye başlasa. Dizimde ne kadar kesecek? 5 santim kesecek. Ben de ne yapıyorsun? Niye benim dizimi kesiyorsun diye. Bir böyle çırpınsam, bir böyle çırpınsam, bir böyle çırpınsam. Daha çok yerin kesik içerisinde kalır. İşte sen kaderi itham edersen. Bu niye böyle? Şu niye şöyle demeye başlarsan. Daha çok yerin kesikler içerisinde kalır. Deme ne için bu böyle? Yerindedir o öyle. Var sonunu seyreyle görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler. O görmeye ne gerek? Sabır gerek. Sabrın sonu hikmet gerek. Bunların her biri dua'nın altından çıktı. Dua annesinin çocukları çıktı bunların her birisi görüyor musun? Devam edelim. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ne demek? Kulluk. Şimdi. Açık konuşalım. Bizim için dua nedir? İsteğimin karşılanması. Allah'ım bana bunu ver. Tezgahtardan ister gibi haşa. Şimdi burada diyor ki bak dua ubudiyettir diyor. Birisi yanlış. Ya bizim bildiğimiz dua yanlış ya buradaki dua yanlış. Bir problem var yani. Dua ubudiyetse, kendi başına bir kulluksa dua bir şey için edilmez. Dua, dua için edilir. Duanın kendisine edebilmen için bile dua etmen lazım. O kulluğun ta kendisidir. Yani Ya Rab ben seninle kavuşmaya geldim, buluşmaya geldim. Halimi arz etmeye geldim. Seni bildiğimi bildirmeye geldim. Senin beni gördüğünü tasdiklemeye geldim. Benim gözlerimle de beni görebildiğini sana tekrar bildirmeye geldim. Duanın amacı dua edebilmektir. Yani başlı başına dua bir amaç, bir araç değil. Elini açıp dua etmen başlı başına bir kulluk emaresidir. Biz duada sürekli talepte bulunurken büyükler, veliler, aktaplar, mukarrebinler sürekli Allah'ın esmaları ile Allah'a dua dua yakarmışlar. Yani dua Allah'a bir yaklaşma vesilesi. Peki biz birbirimize nasıl yaklaşırız? Ya Sinan bugün de ne güzel giyinmişsin ya, siyahlar ne güzel yakışmış sana dedi mi ne oluruz? Biz yaklaşmış oluruz ya. Şu Ramazan kırmızı da senin Urfalı gövdene ne güzel gitmiş dediğimiz anda ne olur? yaklaşırız mısın? Peki dua yaklaşır maalese mukarrebi nasıl dua ediyor? Ya Cemil ya Allah Ya bu ya Allah Ya bu ya Allah Bu bizim bildiğimiz dua değil. Aslı bu duanın bizimki talep listesi. O dua değil işte. Dua edebilmek duanın en büyük neticesi. Ya Rab sen şimdi beni huzuruna aldın mı? Aldın. Huzurunda mıyım? Evet huzur. Hani huzur elde etmek diyoruz değil mi? Ne demek huzur? Mesela padişahın kapısındasın. Onun vazifeli memuru gelip padişah sizi huzuruna bekliyor der. Ben huzurluyum demek Allah'ın huzurunda mu hissediyorum. Görülüyor olduğumu görüyorum demektir ben huzurluyum demek. Sen elini açıp dua ettiğinde kimin huzurundasın? Rabbinin bunun şuuru var mı? Farkındalığı var mı? Var elini açtın ya Rab, senin huzuruna geldim, beni başka kapılarda dilenci gibi dilendirip o kapıları çalmak zorunda da bırakabilirdin. Senin huzurunda olduğum için bile sana binlerce kez şükürler olsun diyebilmek. Şimdi bu dua, ubudiyetin ve ibadetin özü, mayası. Duanın aslı nedir? Duadır. Kendisi bir asıldır duanın. Şimdi bu dua halinde veya kulluk halinde veya ibadet halinde iki çeşit ibadet vardır. Birisi müsbet ibadettir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktır. Namaz kıldın nedir bu? Müsbet ibadettir. Bir de menfi ibadet vardır. Allah'ın yapma dediklerini yapmazsan sevap olur mu? Olur. Bu da menfi ibadet oluyor. Mesela burada pavyonlara, diskolara gitsen Allah razı olur mu? Hayır. Şimdi sen bir de burada bulunarak menfi ibadet yapmış oluyor musun aslında? Hatta bırak bulunmayı. Velev ki uyusan bile. Dışarıda sen imkanın var. Bir bara gideceksin. Yanlış işler yapabileceksin. Bir içki masasında meze olabileceksin. Sen şu de bulunarak, belki uyuyarak bunları yapmamış oluyorsun. Yani şurada uyumak bile bir nur nimet hali. Şimdi bir tane abi anlatıyor. Eski Risale-i Nur'un yasaklı olduğu dönemlerde gizli gizli evin birine girmişler Ömer. Okuma yapıyorlar. O günde derse ilk kez bir adam geliyor. Adam da yorgun muymuş, argın mıymış yoksa meseleyi mi bilmiyormuş. Allah-u Alem geldiği gibi kafasını koyup adam uyumaya başlamış. Ders yapılıyor, adam uyuyor. Ders yapılıyor, adam uyuyor. Polis bir basıyor evi. Evde kim var, kim yok hepsini... Hem nezarete atmış, hem mahkemeye çıkartmış, hem de oradakilere ne suç verdiyse o uyuyan adama da o suç vermiş. Bizim bu olayı izleyen abi ben demiş orada şunu anladım. Hiç alakası olmayan, bir kez aramıza gelip uyuyan bir insan, bak medresede uyuyan bir insan, bu dünyada bizim musibetimize ortak olduysa mutlaka ahirette de mükafatımıza ortak edecek Allah bu adamı demiş. Demek musibete ortak olmadan mükafata ortaklık olmaz. Şimdi medresede uyumak bile o yüzden bir şeref aslında biliyor musun? Neden? Menfi ibadet yapmış oluyorsun. Ben kendimi sürekli Allah'ın huzurunda gibi hissedemiyorum. Ama sizlerin yanında şu medresede olmak bana bir bahtiyarlık veriyor, bana bir güç kuvvet veriyor. Neden? Çünkü medresenin her ahali an ve an bir menfi ibadet. Yani yapabileceğin daha kötü işler varken yapmıyorsun diyebileceğimiz halde bize bir ibadet sağlamış oluyor. Şimdi size bir soru sorayım. Yunus ne gidelim mi? Allah Azze ve Celle sana hikmet lisanıyla sorsa. Dese ki bu dünyada mı azap çekmek istersin geçici ve kısa bir şekilde? Ahirette sonsuz azap mı çekmek istersin? Ne der? Dersin. Bu dünyada değil mi? Var mı zıttını söylemek isteyen? Hayır ben bu dünyada rahat edeyim ahirette sosuz yok. Hepimiz bu dünyada azap çekmeyi isteriz. Allah Azze ve Celle bizim ne isteyeceğimizi bizden iyi bildiğinden medresede uyurken bu dünyada musibet veriyor ki ahiretin temizlensin. Başımıza bazen sıkıntılar geliyor. Ben aslında ne istediğimi bildiğimden, Allah da benim ne istediğimi benden iyi bildiğinden, beni bir temizliğe tutuyor bu dünyada. Ne yapıyor? Bir ahiret kurnasına sürüklüyor beni. Niye? Her temiz götüreyim bu kulu ahirete diye. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semerat uhraviyedir. Kullukta meşakkat var mı? Var. Mesela sabah namazına böyle uyanır uyanmaz güle kalka oynayan evliya Allah bir zat aşiremi beşeri artı bir var mı içinizde? <gülüyor> <gülüyor> Zor değil mi yani? Ya da mesela kışın okuma kampından dönüyordu Konya Kadın Hanı'nda. Dişlerimiz dizlerimiz hepsi yani farkı yok. Takara tukara katarak kutara o soğuk sudan böyle donduk üşüdük perişan olduk yani. Yaşlı bir dayı görmüştük hatırlıyor musunuz? Dayı burada cami nerede? Ne? Sami mi nerede? Dayı da öyle şey yapmıştı. Şimdi o meşakkat orada aslında ibadet oluyor. Adam diyor ki eskiden gayrimeşrudaydım işlerim yolundaydı. Ya şimdi namaza abdeste başladım bütün işlerim ters gidiyor ben yanlış bir yolda mıyım diyor adam. Diyor ki ben helal kazanıyorum o yüzden Rabbim bana bol bol veriyor. Yani Rabbim senden alsa sen de helal kazanmaya devam etmeyecek misin? Ya çok var ya bu maalesef ticaret yapan çok arkadaş var böyle. Senin malına göz dikme. <gülüyor> var o tripleri biliyorsunuz değil mi? Ben kul hakkı yememişim. 3 ay önce kaçak petrolden mahkemesi vardı. Yani inan öyle ya ama suçsuzdur. Vallahi benim var elimdir abi yani Suriye'den getirmişsem ne var? <gülüyor> Allah Allah mantığa bakar mısın yani ama suçsuz. Şimdi bu adam musibet olduğunda o zaman ben yanlış olamıyım diyor. Peki o ibadetin içerisinde yer yer musibet de Allah sana ulaştırmasa sendeki o kir, o günahlar nasıl çıkacak? Bizi eskiden leğende yıkarlardı. Burada bilen var mı? Vedat sen bilir misin leğende? Kafana tahsiye edin mi leğende yıkanırken? Şimdi niye yiyorsun bak annen sana şu dünyada en çok merhamet eden. Ne yapıyor? de vurdu suyu. Köpükledi mi? O köpük nereye kaçtı? Gözü yaktı, perişan etti. Sen de Vavela'ya bastın. Ana ne yapıyor ana? Sus diyor. Çat kafana vuruyor, iki tane vuruyor. Ritim yapan anneler de var. Hatta şöyle kulağı açabilen anneler var böyle. Kulağı Oturtan anneler var. Şimdi o anne sana bu dünyada en çok merhamet eden kişi. Gözüne sabun kaçıyor ama sus diyor, kafana vuruyor, yıkamaya devam ediyor. Neden? Çünkü işin sonunda senin tertemiz olacağını biliyor, seni tertemiz görmeyi arzu ediyor. Şimdi de Allah, biz yolda yürürken ara sıra musibetlere maruz kalıyoruz. Ne yapıyor bize? O musibetler birer, arınma kurnası oluyor bize. Yani Allah nasıl istiyor kulunu karşısında? Tertemiz. Biz az önce kendimiz dedik dünyada biraz biraz mı sıkıntı istersin ahirette bütün bütün mü? Ya abi dedik dünyada biraz sıkıntı istiyoruz dedik işte senin ne istediğini Allah bildiğinden öyle muamelede bulunuyor. Anladın mı o gün o dostunla niye kavga ettin? Anladın mı neden ameliyat oldun? Anladın mı o paranı garip bir şekilde neden o gün kaybettin? Anladın mı? Bunlar işte. Tertemiz istiyor bizi. Devam. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Dünyevi olaylar duanın vaktidir diyor. Bu ne demek ya? İstek yok. Dünyevi bir şey mi yaşadın? Alarm çaldı, dua vaktidir diyor. Biz niye yağmur duası ederiz? Piknik için. <gülüyor> Allah'ım yağmur yağdırma pikniğe. Niye yağmur duası ediyoruz? Yağmur için ediyoruz değil mi? İşte bu yanlış diyor bak. Yağmur duası yağmur için edilmez. Yağmurun yağmaması alarm çalıyor. Diyor ki yağmur duasının vakti geldi diyor. Tam güneş battığında Akşam namazının vakti geliyor mu? Geliyor. Güneş batışı bir saat mi içeriyor, vakit mi demek? E Yağmurun çekilmesi de duanın vakti demek. Hüsuf ve küsuf namazları var, doğru mu? Ay tutulması, güneş tutulması. Tam ay tutulma ve güneş tutulma vaktinde dua. Peki ben dua etmesem o tutulma geçmeyecek mi? E niye dua ediyorum o zaman? Vaktinin geldiğinin alarmı orada çalıyor işte. Bacağımdan ameliyat oldum mu? Oldum. Allah beni iyileştirme. Hayır. Bacağın ağrıdı, alarm çaldı. Bacak sana duanın vaktinin geldiğinin alarmini çaldırdı. Burada asıl amaç bacağın iyileşmesi değil, asıl amaç duanın ta kendisi. Bir gün camide birisi dua ediyor ama böyle yakara yakara dua ediyor. Yanındaki adam da diyor ki bak şu dua edeni gördün mü? diyor Evet gördüm. Eski zaman evliyaları da aynı böyle dua ediyordu diyor. Biz dua için ne demiştik? Dua imana bakar. İmanın ne kadar kuvvetli olursa sen de o kadar kuvvetli dua edebilirsin demiştik. Duanın bu cihette mahiyetini anladık. Bir de bu konuyu başka bir yere bağlayalım. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılıyor. Kuyuda inim inim dua ediyor mu? İnim inim inliyor mu? İnliyor. Allah'ın sevgili kullarından bir peygamber. Asıl soruyu soralım. İyi de seven sevdiğine niye böyle yapıyor? Neden kuyuya attırıyor? Neden kuyuda inlemesine müsaade ediyor? Hatta melekler diyor ki ya Rab. Sen Yusuf'u kuyuda tutmaya devam et, biraz daha uzat. Onun duaları, münacatları, yakarışları bize mükemmel bir şekilde lezzet veriyor diye Allah'tan niyaz ediyorlar. Melekler de bunu talep ediyorlar. Bunun hikmeti duanın kendisi. Yusuf Aleyhisselam'ın o duasını yapması kulluğun ve imanın gereği olduğundan onun imanı ve kulluğu orada gözükmüş oluyor aslında. Yoksa Allah en sevdiği kullarından biri olan Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya neden atıyor? Neden inimini minnetiyor onu? Anneler bazen evlatlarına kızar. Hatta kızdıktan sonra da şöyle bir tokat aşk eder. Yaramaz arkadaşlara tutuşurlarsa ne yapar anne baba? İki tane vurur olmadı değil mi? Bak onlara gitme, gitme dedim. Onlar sana zarar verecek. Burada amaç ne biliyor musun? Dışarıdan korkutup kendi şefkatli sinesine döndürmeye çalışıyor burada. Şevkatin ta kendisi bu mu? Anne niye çocuğa öyle yapıyor? Dışarıda seni kötü işlere alıştırırlar diye vuruyor. Sen onlardan ayrıl. Benim Şevkatli sineme geri dön istiyorum Şimdi Yusuf aleyhisselamın bizlerin başkalarının başına gelen ortak mesele neymiş biliyor musun? Biraz böyle muzır hadiseler başımıza geliyor. Asıl amaç sen dışarıya meyletme. Tevhidini kaybetme. Yalnız benim rahmet sineme geri dön. Buradaki asıl amaç, asıl mesaj tam olarak burası. Demek başımıza bir olay geldiğinde. Dua vaktinin geldiğinin alarmı aslında. Dua, dua için edilir. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Yağmur gelsin diye dua değil. Yağmurun gitmesi duanın alarmını çaldı. Mehmet şimdi yağmur duası saate girdi diye. Devam. Eğer sırf o niyet ile olsa o dua o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Yani ben duada Allah'ım bana yağmuru ver dediğimde o duanın kabul olmama ihtimali var. Çünkü duanın amacı Rabbinle o yakınlığı kurabilmek zaten. Bir şey istemek değil yani anladın mı demek istediğimi? Mesela bazen böyle dükkanda oturursun, birisi gelir. Abi ya şu benim çelik işi vardı halletsen. Ertesi gün bir daha geldi abi şu benim arabanın çeliği var onu da halletsen. Abi benim balkonu... En son ne dersin? Ya biz dost değil miyiz ya? Bir gün benim hatırım için gelsen olmaz mı? Hep bir şey istemeye geliyorsun, hep bir şey istemeye geliyorsun der ne yaparsın? Onu samimiyetsiz bulursun. Bir daha ola, görüşmek istemezsin. Yani duanın amacı benim sürekli bir şey isteyip talep etmem değil, Duanın amacı dua. Yani duanın kendisi bir kulluk çeşidi, Allah'a yaklaşma sanatı dua yani. Asıl amacı burası. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir. Güneş battı, neyin vakti girdi? Akşam namazı. Yağmur çekildi, neyin vakti girdi? Yağmur duası. Devam. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve hüsuf namazları denilen Iki ibadeti Bunları da konuştuk. Ben çok dua ettiğimde onlar olacak mı? Zaten olacak onlar. Etmediğimde, ettiğimde değil mi? gene o tutulma açılacak ama başka bir olay var orada. Niye dua ediyorsun biliyor musun? Ya Rab ben senin haşmetini gördüm. Ya Rab ben senin kudretini gördüm. Bizim alıştığımızın dışına çıktın. Güneşi kararttın. Ayı kararttın. Ben bu kudret, bu haşmet, bu haşyet karşısında ne yapayım? Ya Rab secde etmekten başka, sana dua dua yakarmaktan başka ne yapayım? Bak neyi anlıyorsun görüyor musun? Sen dua etsen de o açılacak, ayet ve sen de açılacak. Olay o değil. Olay haşbetini anlamakta. Devam. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikablanmasıyla bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğunda... Bak gördün mü? Ne oldu o nikab? Allah'ın azametini ilan ediyor. Sen el fenerini söndürmekte zorlanırken ben güneşi söndürürüm diyor. Bak azameti ilan ediyor orada. Devam. Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Azamet niye gösteriliyor? Bu azameti gör. Büyüklüğümü tanı bana kulluğa böyle gel diyor. Şimdi insanın burada biriniz arasanız deseniz köye gidelim mi dedemi görelim? Görelim yani eşofmanla bile gelirim köye. Ama şöyle bir sultan çağırsa, Yavuz Sultan Seliman çağırsa, saçımın teline kadar tek tek tararım. Ya dur şu gömlek kırışmasın diye böyle arkamı yaslamam bir yer onun huzuruna gidene kadar öyle değil mi? Neden? Ben onun haşbetini biliyorum. Bir de ben onun haşbetini iyice tanıyayım diye. Payitahta girerken askerler beni karşılasa, bandolar kurulsa, alaylar orada olsa, kapısının önünde sürekli onun böyle askerlerin neferleri olsa, böyle bir ağırlama karşılama olsa ne derim? Ya bu nasıl bir azametlerim ya? İşte Allah Azze ve Celle o güneşi, o ayı neden tutturuyor? Benim azametimi gör, benim büyüklüğümü gör ve buna karşılık layık olan duayı, kulluğu böyle yap diyor işte. Duayı kulluğu dedim ya dua kulluk zaten kulluk. Duanız olmasa bir ehemmiyetiniz yok yani düşebiliyor musun olayı? Devam edelim mi? Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin Hüsuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Yakaldın mı? Zaten vakti muayyen olan ayın güneşin açılması için değil. Yani Sinan anlattığım her şeyi Risale'de yazıyor. Bugün bunu biraz daha anlayın istedim ya. Şimdi ben anlatınca arkadaş şey zannediyor. Aa, ne güzel anlattı ya. Aynı cümleyi söyledin mi söylemedin mi? Biz bu Risale'leri dikkatli okuyalım ya. Birbirimize söylüyoruz şaşırıyoruz diyoruz. Aa nasıl uyarımı yaptı ya? Hakikaten adam dua etse de etmese de o ay güneş tutulması e, burada yazıyor. Şimdi okumadın mı? Aynı cümle değil mi? Burada yani mana burada. Devam. Aynı onun gibi yağmursuzluk dahi yağmur namazının vaktidir ve beliyelerin istilası beliye belalar evet ve muzır şeylerin tasallutu tasallut musallat olması bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde aczini anlar dua ile niyaz ile kadiri mutlakın dergahına iltica eder anne evladını niye korkuturdu şevkat sinesine dönsün diye allah bize neden musibet veriyor Huzuruna gelelim diye. Nasıl bir huzur? Şevkatli, rahmetli, merhametli. Ben oyum diyor. Beni bul, beni tanı, benim huzuruma gel diye veriyor bu musibetleri. Musibetlerin her biri ahirette birçoğunun keyfiyetini anlayacağız. En çok mutlu olacağımız şeyler olacak. Çünkü bizi o kadar Allah'a yaklaştıran hadiseler gerçekten yok. Hele biraz hayatın böyle belli başlı standart ve rutinlerde gidip alıştığında. Hele biraz kalbine dünya sevgisi girdiğinde. Hele ben bu ev standartına alıştım. busuz oturamam. Ben ya ben bu yaşama alıştım. Bu arabasız ben yapamam. Hele o cümleleri demeye başladığında. Bunları kullanmak, yaşamak başka kalbinle müptela olmak bambaşka bir şey. Ah ah devam. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak faz ve keremiyle belayı ref etse nurun ala nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sır ı Duada ne varmış? Sır varmış. Yusuf aleyhisselamı kuyuda neden tutuyordu? O inlemesi meleklerin bile lezzet aldığı bir feyiz veriyor. Bize musibetleri neden veriyor? Huzuruna girelim, huzurunda inleyelim ve ortaya ne çıkacak? Bir sır çıkacak. İşte burada sonrasını anlatmak çok zor. Duayı bol ettikten sonra tevhidin sırrını yaşayacaksın. Duayı samimi yakara yakara ettikten sonra tevhidin sırrını yaşayacaksın ama bu karşıdakinin biri sana anlatabileceği bir şey değil. Ya bugün bir karpuz yedim çok lezzetli. Bundan başka ne verebilirim sana? Bunda da veremiyorum çünkü duanın içerisinde kendi özel sırrı var. Kendi özel lezzeti var. Sır ama her şeyin bağlantılı olduğu sır duadır. Her şeyin ilişkili olduğu sır duadır. Şimdi şurada bir yemek yapsa Fatih Ünal. Ya Fatih bu ne kadar lezzetli bir yemek ya. Bunun sırrı nedir? Mehmet bunun sırrı bir tutam kimyondur desek. Şimdi o kimyonu çıkar yemekte ne olacak? Cacık olacak yani. Yemeğin bir anlamı bir esprisi olmayacak. O yemeği yemek yapan ne oluyor? sırrı oluyor. Şimdi duanın içerisinde böyle bir sır var ve bunu amaç ettiğin anda gecen, gündüzün, yolda yürürken, arabada giderken, tişörtünü giyerken bütün hallerin duaya dönüştüğünde o sır ortaya çıkacak. Yani kainatın amacı o sırrı yakalamakta. Dikkat edin bazı namazları ne yapacağız diyor tanımayacağız değil mi? Şöyle elimizin tersiyle yeteceğiz diyor. Neden? Çünkü namazın da asıl ilişki kurup perçimlendiği şey gene dua. Yani namazın altını kas, Namazın aslında dua var Sinah. Senin namazın o dua, o yakarış, o ilticayı içeriyorsa namaz. Senin namazındaki her secden dergah ı uluhiyetin kapısını Ya Rab ne olur aç, Ya Rab çok muhtacım, Ya Rab baktına düştüm, Ya Rab baktına düştüm. düştüm, Ya Rab diye çalıyorsa o namaz öyle namaz oluyor. Namazın sırrı ne çıktı? Gene dua çıktı namazın sırrı. Orucun sırrı ne? Acizliğini anlıyorsun. Ya Rab elim yetişmiyormuş. Ya Rab gücüm yetişmiyormuş. Ya Rab kudretim yetişmiyormuş. Ne çıktı peki neticesinde orucun sonunda? Dua yani oruç duayla mı manalı? Namaz duayla mı manalı? Namaz sonrasındaki duayı o da güzel onu karıştırmayın. Ben diyorum ki içinden dua çıkması lazım. Secdeye başını koyduğun anda derga ı o yakarışın karışın bir dua olması lazım. Devam. Ubudiyet ise halisen liveç hilah olmalı. Yalnız aczini izhar edip dua ile ona iltica etmeli ubudiyet dedi genişe al namaz dedik oruç dedik zekat dedi kaç dedik bunların hepsi neyle manalı adzini ishar edip dua ile Allah'a iltica ettirirse sabah al bunlar adzini anlatıp duayı doğurursa manalı kurbanı kestim eti Allah'a ulaşıyor mu o zaman ne manası var kurbanın bir sır olmak zorunda bak orada nedir o sır? kurbanda teslimiyeti ifade edip dua ile Allah'a yakarman lazım yani o oh, geldi kavurmalar diye kurban kesiyor muyuz maalesef kesiyoruz bunların böyle elinin tersiyle itilme halleri çok olabilir yani Hacca gittin. Allah'a neye ulaştı gittiğin haccın? Hiçbir şeye ulaşmadı. Orada neyi gördün? Orada bir motive oldun. Ya Rab! alemi İslam'a sen yardımcı ol diye ne yaptın? Yakarmaya başladın. Namaz kıldın. Allah'a gidiyor mu yaptığın ameller? Namazın neye gidiyor Allah? A? Orada dergah ı Allah'ın bahtına düştün. Kapıyı çalıyorsun ya. Yani yaptığın ibadetler, adzini anlayıp duaya dönerse bir anlamı var. İbadetin sırrı orta. ''Rububiyetine karışmamalı. Tedbiri ona bırakmalı. Hikmetine itimat etmeli. Rahmetini ittiham etmemeli. Evet, hakikati halde ayat-ı beyinatın beyanıyla sabit olan bütün mevcudat her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi bütün kainattan dergah ilahiye giden bir duadır. Az önce konuştuk ya işte yaptıklarının her birisi en son dergah ilahiye giden bir dua olunca ibadetin sırrı ve makbuliyeti ortaya çıkıyor. Duayı 3'e ayırıyor. Bir kısaca bunlara da gireceğim. Birincisi ne? İstidat lisanıyla. Benim bir şeye kabiliyetim var demek dua mıdır? Duaymış ya. Şimdi sen tohumu alsan, tohumda ne olma niyeti var? Elma ağacı olma niyeti var. Tohumu aldın koydun buraya. Bu tohumda ne niyeti vardı? Ağaç olma. Peki bu tohum burada ağaç olabilir mi? Dünyalar ters dönse bu tohum bu koltuğun üzerinde ağaç olamaz. Bu tohum toprağa düşüyor. Allah onun toprağın derinliklerindeki niyetini biliyor ve onu duadan sayıyor. Güneşi, yağmuru, toprağı onun etrafına pervan ediyor mu? Toprağın derinliklerinde de olsan senin niyetini biliyorum. Bak kainatı senin için çevirip senin yardımına gönderiyorum. Senin niyetini ortaya sümbüllendireceğim diye o tohum ne oluyor? Koskocaman böyle elma ağaçları oluyor değil mi? Böyle katır kutur elmalar oluyor. Karanlık toprağın altında tohumun niyetini duyan Allah senin kalbinin derinliklerindeki niyetini İşitmez mi sanırsın? Rahat ol. Oradaki tohumun niyetini duyuyorsa senin hatıratı kalbinin derinliklerindeki niyetini de duyacaktır. Ve seni o niyete göre sümbüllendirecektir. İşte bu yüzden rahat olmak zorundayız. Benim niyetimi bilen bir Allah var. Ben onunla dua dua yakaracağım. Hamdolsun bugün yine ona yakardım. El alemin kapısını çalmadım, ayarın ocağından ateş almadım. sağ sola minnet etmedim diye yakarmamız lazım. Allah o niyete göre bizi de sümbüllendirebilir. Şimdi biz de şu hizmette birkaç nefer bir tohum hükmünde miyiz? Nasıl dua etmemiz lazım? Ya Rabb, toprağın altındaki tohumların istidat lisanıyla ettikleri duaları duyup onları sümbüllendirdiğin gibi bizim de hizmetimizi sümbüllendir. Dünyanın her köşesinde senin adını, Efendimizin namı ı celilini duymayan hiçbir belde, hiçbir köşe, hiçbir kabile kalmasın. Bizi de bu noktada kullan Ya Rabbim diye bu niyetimizi sümbüllendirmesi için istidat lisanıyla dua etmemiz lazım. Ya Rabb. gerçekten bir avuçuz ama sen bu bir avuçuz toprağı eksen tonlar tonlar etmez mi Yarab? Küçücük bir yerde bir medresede başlattın, Mersin'de çok güzel bir yer verdin, şimdi sıra İstanbul'da. Aynı Mersin'deki medrese gibi İstanbul'da da bize bir medrese nasip et Yarab. Oradan dünyanın dört bir tarafına bizi sümbülendir Yarab diye. Bizim dua etmemiz lazım ve duaya ederken bir meseleyi daha çok iyi anlamak lazım. Duanın aslında acziyet vardır. Şimdi biz bazen günlük hayatta konuşurken ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Ya ne yapayım ben de hizmette koşturuyorum diyoruz değil mi? Kardeşler hizmette koşturulmaz. Bizim hizmette koşturabilecek bir istidadımız yok. Bizim hizmeti bir yerlere getirebilecek bir kabiliyetimiz, bir kuvvetimiz yok. O yüzden hizmette koşturulmaz, hizmette istihdam olunur. Biz Allah'ı birkaç meselede inşallah razı etmeye çalışıyoruz. Allah da o mücadeleden seni hizmette istihdam ediyor. Olayın penceresini değiştirelim. Ben hizmette de koşturduğumu düşünürsem canım sıkılınca da ben bu hizmeti bırakırım. Ve Allah'ın beni artık istihdam etmediğini de anlamam. Ama ben istihdam olunduğumu anlarsam bir memur mantığında Amirimi razı etmeye devam etmeye çalışırım. O yüzden niyetlerimizi düzeltelim. Biz hizmette koşturmuyoruz. Allah şimdilik nasip ediyor. İnşallah maçı da böyle bitirir. Hizmette bizi istihdam ediyor. Devam. Bütün nebatatın duaları gibi ki her biri lisan istidadıyla Feyyaz mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir mazhariyet münkeşife istiyorlar. Allah Allah. Beni esma-i ile ya Rabbi. Allah Allah. Ve ihtiyacı fıtri lisanıyla. Bu da ikinci çeşit. Fıtri ihtiyaç lisanıyla devam. Ve insanı ıstırarıyla bir duadır ki. 3. ne? ızdırap çekiyorsun, ızdırar halindesin. Bıçak kemiğe dayandı mı? Bütün çalacağın kapılar bitti mi? Bitik haldes. Okyanusun ortasında bütün sebeplerin onu terk ettiği Yunus bin Matta gibi. Şimdi şimşek sen yüzme bilen birisin bir de bir kütük var okyanusun ortasında kalmışsın. Ben de yüzme bilmeyen biriyim elimde kütük de yok okyanusun ortasında kalmışım. Senin ettiğin duayla benim ettiğim dua bir olur mu? Benim ettiğim dua semayı titret. Bir insanın elindekine güvenerek ettiği duayla ''Ya Rab bunlar zaten benim elimde var, sen olmayanları ver.'' demesiyle hiçbir şeyin elinde olmadığını bilerek ettiği dua bir olur mu Seyfetullah? imkanı Bizim dualarımız neden böyle inleye inleye olmuyor anlıyorsunuz değil mi abiler? Biz o odun parçasına yapışmışız okyanusta, biz onu bırakmıyoruz. Biz şunu demiyoruz Sinan, ''Ya Rab'bi bunların tamamını toplasan üç kuruş etmen sebepler sahtedir, sebepler perdedir.'' Böyle demiyoruz biz, evi, arabayı, eşyayı hepsini tutmuşuz Allah'ım. Kızımın düğününde şu düğün salonda yaptırmayı nasip et. Allah'ım çocuklarımın da mürüvvetini görmeyi nasip et. Yani, Ahiretle istekler bitti, çocukların mürüvveti kaldı yani. Duanın sırası bile bizde karışmış durumda. Neden? O odun parçasına yapıştığından dolayı duan da aynı makbuliyette olmuyor. Duayı nasıl etmemiz lazım? Ya Rabbi elimde tuttuğum odun parçalarının tamamı çürük beş kuruş etmez. Ben senin dergahına müracaat etmeye gelmişim deyip, bütün güvendiğimiz şeyleri köşeye atmazsak o dua olmaz. Allah'a güvendiğinin alameti nedir? Güvendiğin her şeyi onun yolunda feda etmektir. Bir gün sıkıştığında senin elindekileri benim elimdekileri feda etmezsek ne olur? Şunat canı binden düş. Benden daha çok sevdiği bir şey var der mi demez mi? Okyanusun ortasında sarıldığı kütüğü bırakmak istemiyor der mi demez mi? Peki öylelerini hep o işe sürüklemiş mi sürüklememiş mi? Kimin hem ben Allah'tan yanayım hem de dünyadakileri bırakmam dediğini duyduysam Allah ikisinden birini bıraktırdı. Nerede gönülde yer ederse bıraktırıyor beyler. Allah'a güvendiğinin alameti nedir? Allah'tan hariç güvendiğin ne varsa onu feda etmektir. Zekatın bir şekilde manası da bu değil mi? Bir adamın kırk koyunu olsa Allah hangisini zekat ver istiyor? En güzelini, en dirisini, en irisini neden? Çünkü sen gözüne en güzel, en sevimli gelen bir şeyi benim için feda edeceksin ki beni daha çok sevdiğini anlayabileyim. Beni çok sevdiğini iddia ediyorsan benden az sevdiğini düşündüğün her şeyini de feda etmek zorundasın. İddianın ispatı bu mudur? Ey dostum seni kaybetmemek için şunları feda ederim. Tamam et o zaman. Bizim çarşıda var ya bir milyoncu Mehmet. Geçen o bir tanesi almış da kıyafetçi. Ya Mehmet abi ya ben zor durumda düşsem bir milyonu vermez misin? Kardeşimin canı sağ olsun. E ver o zaman diyor. Verem benim çok ihtiyacım var. Diyor. Tam bu hesap. Ya Mehmet abi aşk olsun ya seninle yiyip içiyoruz diyor ya. Şu bir milyonu vermez misin? Yok sen iste ben sana nasıl vermem diyor ya. Abi bana ver. Şu an... Çok ihtiyacım var ama ben veremem diyor. Bak Mehmet abi ayıp ediyorsun diyor. Ayıp olur mu diyor. Ben sana veririm bunu ya. Feda olsun kardeşim ya. Konuşman ayıp diyor. Everozan bir milyonu diyor. Dolar ne oldu ya diyor. <gülüyor> Bizim böyle oluyor mu olmuyor mu? Allah'ım. Senin yoluna her şey feda. Ama faize girip şu son katı dikmem lazım ya. Allah Allah. Feda etmeyi bırak. Emirlere uymuyoruz. Emirlere. Ah. Bu ah dediğimin her cümlesinin hatıraları var biliyor musun Ömer? O kadar yok ki Allah'ın rızası. Dua edip tam ona kavuşman için üç perde kalmıştı, üç bin perde duvar örüyorsun. Her de betondan. Bütün sevdiklerini benim yolumda feda etmedikçe, beni sevdiğini de iddia etme diyor. Ve deniyor gerçekten deneyim. İnan deniyor. Evlatla deniyor, hanımla deniyor, malla mültek inan deniyor ve şuna bakıyor. Tam kırılma anında kalbinde ne var acaba? Siz insanları böyle tanımıyor musunuz? Masada delikanlı adam kaç tane tanıdınız? Kavgada tanınır İrfan. Beraber dayak yiyor mu yani? Öyle olmuyor mu abi? Masada kim? Kardeşime mi dokunmuşlar? <gülüyor> <gülüyor> Ablukaya gincen oluyor. Abi vallahi bu bu kardeş ama bu halk, bu kabil gibi bir kardeş. Bu nereden anamlar doğurdu bunu ha? Allah Azze ve Celle nerede tanıyacak bizi? İmtihanda tanıyacak. Harman yeri nasıl imtihan olur? O harmanları alırsın, havaya atarsın. Danesi düşer, samanı boşları rüzgar savurur. Allah bizi nasıl musibetle imtihan edecek? Olacak böyle bizi havaya atacak, daneler kalacak, samanlar gidecek. Sonra daneler bir daha imtihan olacak mı? Olacak. Zeytin eleği var gördünüz mü hiç? Böyle küçükleri bu delikten, biraz büyüğü bu delikten, biraz büyüğü bu delikten, böyle geçer eledikçe. O elekten düşmemek için nasıl zeytin olmak lazım? İri zeytin olmak lazım. Yani oraya tamam, dane oldun da o elek devam ediyor. Tabakta ilk sen göze çarpacaksın. Herkesin yardımına koşacaksın. Herkesle bir hatıra bırakacaksın. Veya lisan ıstırarıyla bir duadır ki, mustar kalan her bir zirruh, Katî bir iltica ile dua eder. Ey üstadım o kadar güzel güzel bahsediyorsun ama... ...bu nasıl bir cümle ya? Dua eden adam anlar ki birisi var. Dua ediyorsam birisi var ki ben konuşur. Onun hatıratı kalbini işitir. Toprağın en karanlık yerinde tohumun duasını işitti mi? Bu kalbin içindeki Mehmet'in duasını iştir mi? Her şey eyle yetişir. Dünyalar, gezegenler, hücreler, esirler... ...hepsi onun elinden döner mi? Her bir arzunu yerine getirebilir... O arzuları yerine getirmek istiyor ki sana da istemeyi vermiş. Doğru mu? Adzine merhamet eder.'' Adzine. güzel göstermen lazım mı adzine? Şu kapıdan bir ihtiyacı olan bir adam girse, ''Çıkarın lan bana 150 lira.'' dese döver göndeririz. Biri gelse şöyle bir hitap düşmüş, ''Kardeşim hayırdır neyin var?'' ''Açım'' dese var ya, ''Yemeyiz yediririz ona.'' Niye? Aciz gördüğümüzde. Allah da bizi öyle aciz görmek ister. ''Fakrına medet eder.'' Kalbimin derinliklerinde hatıratı kalbimi işitiyor ya, ben de dua dua ona yakarıyorum ya, bunun en lezzetli halini biliyor musun? Başkalarının kapılarında minnet çektirmiyor minne. En güzeli bu. Ne istiyorsan ondan istiyorsun, ne talep ediyorsan ondan talep ediyorsun. Dal kabuk olmuyorsun, kapılarda peylenmiyorsun. Mücrim de olsam, günahkar da olsam, başkasının ateşinde yanmadım. Aa yarın ocağına gitmedim diyorsun. En güzel yanı da o işte. Ağlayın, su yükselsin belki kurtulur gemi. ''Anne seccaden nerede? Bana dua et, Emi.'' diyor. Subhaneke la ilme lana illeme ellemtena inneke entel allimil hakim ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat.